Bütün erkan ve ile ve edzab ve cüz ile ve sekeneleri ve müştemilat ile ve varidat ve masarifat ile ve onlarda maslahat kerane tebdilleriyle ve hikmet perverane tejdidleriyle bir ittifak hatsiz bir kudret ve nihayetsiz bir hikmetle iş gören Ali bir ustanın ve misilsiz bir saniyin mevcudiyetini ve vahdetini bildiriyorlar.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 ve vazifedar kainatları kemali ilim ve hikmet ve mizanla ve müvazene ve intizam ve nizamla ihtiaz ve icad edip rabbani maksatlarda ve ilahi gayelerde ve rahmani hizmetlerde kadirane istimal ve rahimane istihdam eden bir zatı ı zulcelal'in vücubu vücudu ve hatsiz kudreti ve nihayetsiz hikmeti bilbedâhe güneş gibi akıllara görünüyor Hudûs mezailini Risale-i Nur'a ve Muhakkikî'n-i Kelamiyenin kitaplarına havale ile o bahsi kapıyoruz. Amma imkân ciheti ise o da kainatı istilâ ve ihata etmiş. Çünkü görüyoruz ki her şey külli ve cüz'î bulunsun, büyük ve küçük olsun, arştan ferşe, zerrattan seyyarata kadar her mevcut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 ve birbirine şu şuurdarane vaziyet gösteren muavenetçiler elbette gayet rahîm ve hakîm bir Rabzu'l Zülcelal'in kuvvetiyle, rahmetiyle, emriyle yardıma koşturuluyorlar. İşte kainatta cari olan teâbun-u umûmî, seyyârattan hayatın, aza ve cihazat ve zerrât-ı bedeniyesine kadar